Bu kanuna uyum nasıl denetleniyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Uyumun denetleyicisi kişisel verilerin korunması kurulu. Daha önce bahsettik. Bağımsız bir kurum. Cumhurbaşkanlığına bağlı. Kanuna tanımlanmış yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bu kanuna uyum yükümlülüklerini denetlemekte ve gerektiği şartlarda da idari para cezaları uygulayabilmekte ee, idari para cezaları da kesin ve uygulamaya açıktır e, uygulanmalıdır ee, kurum ve kuruluşların bununla ilgili itiraz hakları gerekli mahkemelerce yapılabilir ee, ama e, mahkemelerin reddetmesine kadar olan süreçte kurul kararları kesindir uygulanmalıdır Peki nasıl denetliyor? Öncelikle R de denetleme hakkı var. yani kurul kamu güvenliğini veya kamu toplumsal bir veri güvenliğini, ihlal eden bir durumun tespitinde kendisi bulunursa R de inceleme hakkına sahip. Ama temelinde ilgili kişilerin şikayetiyle faaliyet gösteriyor. Daha önce resen inceleme hakkını kullanmışlığı var kurumun birkaç sefer. Ama temelinde çoğunlukla ilgili kişilerin şikayetiyle e, inceleme başlatılıyor. Ama öncelikle ilgili kişilere kurum şikayetçi oldukları kurum ve kuruluşlara şikayet hakkı e, ortaya konmuş. Yani şikayetçi oldukları kurum ve kuruluşlara başvurmadan, ee, kişisel verilerin korunması kuruluna başvuru hakkı kapalı ee, kurum ve kuruluşlar bu başvurunun nasıl yapılacağıyla ilgili aydınlatma metninde e, gerekli bilgileri kamuya açık bir şekilde yayınlamak zorundalar yayınlamamak zaten kanuna uyumla ilgili yanlış bir uygulama. İlgili kişilerde bunlara bakarak Resmi kanallarla yani herhangi bir kağıda yazıp postaya vermek suretiyle değil ama tanımlanmış resmi kanallarla veri sorumlusuna başvuruda bulunmak zorunda. Veri sorumlusu 30 güne kadar olan süreçte veri ihlalinin büyüklüğüyle de tabii alakalı cevabın hazırlanmasıyla ilgili de alakalı ama en geç 30 gün içerisinde ilgili kişiye cevap vermek zorunda. İlgili kişiye cevap vermediği takdirde veya ilgili kişinin cevabı yetersiz bulması halinde ilgili kişi veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün veya veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içerisinde kurula şikayette bulunabiliyor ilgili kişi e, veri sorumlusuna şikayetle ilgili kanalları tamamlamadan ver, veri e, kişisel verilerin korunması kuruluna başvuracağı e, şikayetlerde kişisel verilerin korunması kurulu bu şikayeti dikkate almıyor. Kurula şikayet hakkı doğması için başvuru yapılmak zorunda bu bir ön şarttır ve ihtiyaridir. E, gerekli cevabı alamadı ilgili kişi. Tatmin de olmadı. Bu sefer başvurunun e, veri sorumlusuna yaptığı başvurunun kanıtı ile birlikte kişisel verilerin korunması e, kurumunun web sitesinden biraz önce gördük. Ya da e, posta veya telefon hattı vasıtasıyla kurula şikayette bulunabiliyor. Kurulun şikayeti aldıktan sonra ilgili kişinin şikayeti geri çekme hakkı yok. Çünkü bununla ilgili yaşanmış e, suistimaller ve kötü kullanmalar oluştuğu için kurul bu hakkı elden almış. Şikayet başvuru kabul edildiği anda e, kişisel korunması kurulu tarafından bu şikayeti geri çekmek söz konusu değil. Kişisel korunması kurumu ilgili kişiden şikayeti aldığı zaman Belirlenmiş süreler içerisinde veri sorumlusundan savunma talep ediyor. Veri sorumlusu şikayete ilişkin savunmasını kişisel verilerin korunması kuruluna tanımlanmış süre içerisinde iletiyor. İletmezse zaten kanun yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı kişisel verilerin korunması kurulu idari para cezalarını öngörüyor. Şik, e, savunmanın iletilmesinden sonra kurum bunu inceliyor ve uygunluğunu değerlendiriyor. Sonucunda e, idari para cezası gerekliğine veya gerek olmadığına hükmediyor ve bu kararı yayınlıyor. Ve ilgili taraflara da veri sorumlusu ve ilgili kişiye de bu kararı bildiriyor. İdari para cezaları kesindir uygulanmak durumundadır işletme kurum ve kuruluşları tüzel kişiliğine kesilme, kesilmektedir ama e, kurum ve kuruluşların buna itiraz hakkı çeşitli mahkemelerce itiraz hakkı bulunmaktadır bu e, ilgili kişi bu süreç içerisinde herhangi bir maddi kazanç sağlamaz sağlayamaz sadece şikayet etmek vasıtasıyla veri sorumlusunun verisinin güvenliğini sağlamasını sağlar veya oluşacak diğer uygunsuzlukların önlemesini sağlar. Herhangi bir maddi kazanç sağlamaz. Ancak ve ancak eğer özel nitelikli verilerin işlenmesi ve zarar görmesi sonucu bir takım kişilik haklarını ihlal söz konusu olur ise kişiler, ilgili kişiler Mahkemelere başvurarak tazminat davaları açabilir ve buralarda mahkemenin hükmüne göre bir takım tazminatlara e, sahip olabilirler. Kişisel verilerin korunması kurulu böyle bir tazminat hakkına hükmetmez, tazminata gidecek bir karar veremez. E, bu anlamda e, şikayete dayanan bir kanun olduğu için, Temas ettiğimiz herhangi bir ortamda, internet sitesinde, mail ortamında, birebir veya iş başvurusu gibi temaslarla başka e, veri işleyenler vasıtasıyla bize ulaşan verilerle ilgili herkesin şikayet hakkı bulunduğu için ve kimin nasıl şikayet edeceğini öngöremeyeceğimiz için bu kanuna uyumun sağlanması ve Kurum ve kuruluşumuzun maddi ve manevi zarar görmemesi açısından kanunun yükümlülüklerine yerine getirilmesi çok önemlidir. Kişisel velilerin korunması kurumu internet sitesinde de ihlal bildirimi ve kurul kararları vasıtasıyla oluşan bir ihlalleri ve kurulun verdiği cezai müeydeleri ifşa etmek ile yükümlü ifşa ediyor. Ve burada bizim kurumumuzun açıkçası itibarı da söz konusu. Sadece maddi ceza değil, kurumumuzun hukuki yükümlülükleri yerine getirmediğinden ceza yemiş olmasının getireceği itibar sorunları da ortaya çıkmakta. Bu anlamda kanuna uyumu biz son derece önemli ve gerekli buluyoruz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir kurum ve kuruluş olarak en temel yükümlülüğümüz kanunlara uymak. Burada oluşacak cezai evdelere maruz kalmamak, bunlarla ilgili çalışmalar yürütmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğitimimizi burada sonlandırıyorum. Eğitimle ilgili sorularınız için OfficeAppTurkkalite.net adresinden bize ulaşıp e, sorularınızı iletebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum.